Öyle bir ibadet ki, melek seninle aynı safta duruyor. Şimdi fukaha da bu meseleyi kabulleniyor. Selam verdiğin zaman, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sağında bulunan cemaatle beraber ruhani ve melekleri de niyet etleniyor yani. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Demek ki senin ibadeti taatına iştirak ediyorlar. Ve onların indiği yere Sekine'ye iniyor aynı zamanda. Demek meleklerin ibadetinden de bir çeşni var. Onun içinde, namazın içinde bir çişni var. Oruçta bir teveccühte bulunuyorsunuz belki. hani Yemeden, içmeden kesiliyorsunuz. Namazda da bir, bir manada belki, hani muvakketen dahi olsa, Cenab-ı Hakk'a esnasında dünyaya ait, mahalle, yaniyata ait şeylerle, meşguliyetten kesiliyorsun. Tamamen Cenab-ı Hakk'a bir teveccühle tam teveccüh ediyorsun. Bir, bu yönü var. Bir de bütün esnafi ibadeti cami deyince yani melaike-i kiramın bazıları rükuda duruyorlar onlar. Cenab-ı Hakk'a tazimat, tekrimat ve tebcilatlarını öyle ifade ediyorlar. Kimileri secdede duruyorlar. Onlar kabiliyet ve maiyet itibariyle hakikatinin kahramanları. Ve insan bu değişik vaziyette Allah'a ibadet yapan melaike-i kiramın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 atları diliyle, fıtratları diliyle Allah'a karşı onların o vaziyetlerini, belki o vaziyetlerini duyumu onların. Ya Rabbi sana binlerce hamdü ve sana olsun gibi ağaç gibi böyle camit beni dimdik yaratmamışın, mafsallar vermişsin bana. Rüka gittiğin zaman sana hamdü sena olsun ki beni beli bükülmüş. disten dolayı bu iki büklüm insanları görüyorum pardon. Onlar gibi de beni böyle iki büklüm yaratmamışsın. Seçdiye kapandığın zaman Allah'a en yakın olduğun yerde. Ya Rabbi, bir sana hamdüseno olsun ki beni yerde böyle sürüm sürümde Yapmamışsın Evet. Femenum mayemşa ve ve Kim bilir daha kaç ayak üzerinde, kaç tekerlek üzerinde, kaç kanat üzerinde hareket eden varlıklar var. Ama bizim bildiğimiz bunlar var ve ben onlardan değilim.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 Rabbiş rahsul durana ve sudur-ı vâkıf kulların hayr-ı âlem ile iman ve İslam ve ihsan ve Kur'an. derim. Ben o makvur safiyane dualar içinde böyle benim gibi birisinin ağzından çıkmasıyla kabulden uzak bir duada, karim dualar içinde kabulen masar olur mülazasıyla. Yani insan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 Rabbimizin nimetlerinin, ihsanlarının, lütuflarının Enginliği içinde sinemizi açmaya çalışırız Ama üstidat ve kabiliyetlerimiz bir yere kadardır Kemalatımızın da kendine göre bir arşı vardır Kendi çeşmemizin dışına çıkamayız biz Fakat bazen de tevazu ve maviyetin esas olduğu bir yerde Orada belki onların içinde bulunma Yani fertte olmayan cemaatte vardır mülazası şahsen bu arkadaşlardan hiçbiri belki o külliyet çerçevesine uygun Cenab-ı Hakk'a bulunamıyordur. O umumiyet çerçevesi içinde teveccühte bulunamıyordur. Fakat bir araya gelmiş bu heyetin teveccühünde o külli teveccüh melhuz olabilir. O umumi teveccüh melhuz olabilir. Öyleyse iyisi mi ben de bana ait şu cüz'i şu has teveccühü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 arındırarak bahri muhiti nam cenaya gözlerilir. Evet. Dolayısıyla ettayiyatında da öyle bakılabilir. Yani bir doğrudan doğruya kalbini açabildiğin kadar Allah'ın vahidi tecellilerine göre ve sonra bu yaklaşım üstadın yaklaşımı sonra sana hususi teverrühi sidat vermesiyle hususi teverrütlerinden ötürü hadi tecellilerine göre mukabelede bulunursun. Bazen öyle olur, bazen onun o teveccüh umumisine karşılık sen de umumi bir teveccühte konursun. Madem bütün bunlar hep sen edip eyledin, benden ne edip eyleyebiliyorsam hepsini kırık testi mülahazası, o mülahaza ile. Vallahi babamın adıdır, elimden gelen budur, havam ifadesiyle. Ben de ancak bunu verebiliyorum, elimden ancak bu geliyor ama verebildiğin şeyi vermen lazım.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 Bakıyorsunuz gürül gürül minaresesi gibi duyuluyor. İşte öyle yapma bu da yani. O teveccühü hale getirme. Ettehiyyâtu lillâhi ve serevâtu Bir de hani bir mülazayla ben her ne kadar külli bir nazarla baksam, külli bir teveccühle teveccüh etsem de zatü lühiyyete ait hukuku zaten râyet edemeyiz. Onun için ehlullah burada çok ince bir esvir ortaya koymuşlardır.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 onu bize hatırlatıyor. Tehiyyat okuyoruz, onu bize hatırlatıyor. Onu bize hatırlatıyor. Ve biz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve rahmetullahi ve dediğimiz zaman bazen şahsen söyleriz bunu. Fakat sonra şahsen deriz ki elimizdeki kırık testi. Ey sultanım, benim elimdeki bu kadar ama fakat ne kadar arkadaşım varsa ben bunların hepsinin sana söylediği şeyleri gücüm yetse Hepsi amına sana söylemek istiyorum. Aslında kalbi inkişaf eden insanlar Hasan Şazeli gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Rufa Hazretleri gibi zerratı, kainatı, tespitlerini her defasında bir de mülazaya alarak söylüyorlar. Bu Şazeli'nin, Rufai'nin, Ahmet Bedevi Hazretleri'nin tesbihatını zerratı, kainatı adeta söyledikleri her kelimede mülazaya alarak söylemelerini düşününce